Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın, e, yeni kitaplarla yine karşınızdayız ama kitaplara geçmeden e, bir süredir yaşadığımız bir durumu anlatmak istiyorum. E, yan bah, Komşumuzun komşusunda yavru köpekler var. E, bahçede doğdular, büyüdüler. İşte anneleri Ece e, bahçe kapısını açıp onları siteye salıyor. Onlar da gezmeye gidiyorlar ve bütün evleri tek tek uğruyorlar. Evet. İsimleri nedir bilmiyoruz ama biz bir tanesine de boyoz adını verdik. Yani bir tanesi derken hani e, neredeyse musallat oldu hani hayalet musallat olur ya o düzeyde e, bizim bahçeyi ziyaret eden e, yavrunun adı boyoz oldu. Evet yani çok tombul e, koca göbekli e, paytak paytak yürüyen yavrulardı bunlar ve bahçede kapı demirlerinin arasından geçip istedikleri yere girip çıkabiliyorlardı. Ve bizim bahçenin demirinden de rahatlıkla sığdıkları için sürekli girmeye başladılar. Tayga da çok seviyor onları. Görünce böyle parmağını dillerine sokmak istiyor. Değdiriyor, kahkaha atıyor. Onlar da taygayla oynuyorlar. Yani bir biçimde aralarında farklı bir iletişim de var. Aynı Ay, yuvarlanıyorlar canım yani. Birlikte. Aynı boyda oldukları için <gülüyor> herhalde birbirlerinin akrağını görüyorlar ki öyleler de. Ee, ama... De bir de bir sürü şeyi sorgulamaya başladık işte herkes bize baskı yapmaya başladı işte köpek sizi seçmiş alın besleyin bakın ama bizim öyle bir niyetimiz yoktu köpekleri sevmediğimizden değil ama. Ya hayvan sahiplenme sahip olma fikri bir kere zaten çok. Hani kolay kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Ee, Birçok bir açıdan da düşünmeye başladık. Tamam Tayga bir hayvanla büyürse çok güzel olur, çok da mutlu oluyor boyozu görünce. Ee, ama bir hayvana bakmak, bir çocuğa bakmak gibi. Yani o, o sorumluluğu yüklenmek, ee, bir yandan Tayga'yı büyütmeye çalışırken açıkçası başladığımız işi bitirememe fikri korkuttu bizi. Evet, Çünkü o köpeği yarı yolda da bırakamayız ve bir ömür bizimle yaşaması gerekecek. O yüzden bu kararı yani ileride bir köpekle yaşayacaksak bile şimdilik erteledik. Tam da bunun üstüne bir kitap geçti elime. Daha dün geldi. Çok yeni çıkmış bir kitap. Mavi Bulut yayınlarından çıkan Konuşan Köpek. Ve <gülüyor> ee, insanların hayvan beslemesiyle ilgili e, bizim de hani gündemimizde olan bu konunun üstüne cuk oturdu diyebilirim. E, normalde ne olur? Gidersin işte e, yavru köpekleri, kedileri bakar ya da kuşlara, balıklara birini seçersin. Evet, ya bu bir hayvan satıcısından alınır ya da e, bir barınaktan ki evet. bu tercih etmek daha iyi bir şey. Evet e, ve işte seçersin aklında bir şeyler vardır. Ee, alır evine gelirsin normalde işleyen süreç budur ama bu kitapta işler bir anda tersine dönmüş ee, burada e, Tuğçe diye bir kız çocuğu var ve annesiyle birlikte bir hayvan barınağına gidiyorlar ee, ve hiç merak etme annesi çok zor sorular sormayacağını eminim üstesinden gelebiliriz diyor bir köpek almaya gidiyorlar ama bu sorular üstesinden gelmek falan nedir derken bir anda bakıyorsun ki işte şey e, annesi ona soruyor işte kedi mi istersin balık mı istersin e, köpek istediğine emin misin gerçekten Solcan diyor. Solcan ister misin diye sormuş. <gülüyor> evet <gülüyor> e, e, eminim anneciğim köpek istiyorum diyor. Tuğçe çok kararlı ve gidiyorlar barına ve bekledikleri an gelmişti Tuğçe anı, diye oradaki görevli soruyor. Evet benim hani sanıyorsun ki sıran geldi gir istediğin hayvanı <gülüyor> seç çık öyle değil. Giriyorlar, köpek masada oturuyor ve bir mülakat <gülüyor> için onları bekliyor. <gülüyor> Bu noktadan sonra işte çok eğlenceli bir e, diyalog başlıyor. Tuğçe annesi ve köpek arasında. E, yani köpeğin mülakat yapması fikri bence muhteşem. Evet, gerçekten. gerçekten çok e, iyi bir fikir. Ve bir anda e, köpeğin ba bakış açısından o olayı görmeye başlıyorsun. Yani bir köpek almak o kadar da basit bir şey değil. Köpeğin ihtiyaçlarını karşılamak, köpeğin ağzından duyunca e, çok farklı oluyor. E, ve başlıyor işte evlinde bir dosya var köpeğin. Açıyor. Kaç yaşındasın bakalım? Beş diyor Tuğçe. E, biraz küçüksün ama daha hiç köpeğin oldu mu diyor. Hayır olmadı. Ayınca, oyuncak ayıcığım vardı diyor. <gülüyor> ve işte başlıyor köpek. Oyuncak ayıcıkla Köpek beslemek farklı şeylerdi işte. İkisi de tüylü ama diyor. Fark etmez işte onun karnını doyurman gerekir miydi diyor. Beslemen gerekir miydi diyor ama benim beslemen gerek diyor. Ve köpek kendi ihtiyaçlarını tek tek sayıp döküyor. Tuğçe de bu ihtiyaçlar karşısında ne bildiğini, ne yapabileceğini anlatmaya başlıyor ve Köpek bakımı üzerine, daha doğrusu bir hayvan bakımı üzerine bir sürü şeyi arka arkaya çok da e, tatlı bir dille, e, yalın bir dille anlatmaya başlıyor. İşte annesi de o arada bir sürü şeyi sorgulamaya başlıyor. Mesela her şeyi hazırlamışlar. Sana bir sepet al, nerede yatacağım diyor. Sana bir sepet aldık, üstünde lesi yazıyor diyor. E, bir anda... Ama benim adım Les'i değil ki diyor köpek. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Tuğçe annesine bakıyor. Anne köpeğe bakıyor böyle bir sessizlik anı. Her şey ona göre hazırlanmış çünkü. Ama adının Les'i olmasını istemez miydin diyor. ikna etmeye çalışıyor. Ben bir erkek köpeğim. Les'i dişi köpek adıdır diyor. <gülüyor> Ayrıca benim kendi adım var diyor. İşte e, krem karamelmiş adı. Ama kısacık karamel <gülüyor> diyebilirmişiz. E, sonra işte köpeğin... Çağrılması, ona komut verilmesi, işte e, uyurken ne, nereye ihtiyaç duydu? Yani kendi başıma kalmak isterim diyor. Hı hı. E, işte, ama ben gelip seni gıdıklamak isterdim diyebiliyor çocuk. Ama köpek bakalım bundan hoşlanıyor mu rahatsız edilmekten. E, her gün koşmak istiyor mesela. E, tamam onu da yaparım diyor çocuk. Ondan sonra e, dosyadan işte önündeki listeden kontrol etmeye devam ediyor. İşte konuları gözden geçiriyor Karamel. E, i̇şte komutlardan bahsediyor. Komutlara bazen karşılık veremeyeceğini söylüyor ve bunu gerekçelendiriyor. Hı -hı. Niye komutlara yanıt veremediğini. E, yaramazlık üzerine konuşuyorlar. E, ve doktor, doktora gitme. Hı -hı. Yani düzenli olarak doktora götürmeniz gerekir diyor. Yani veterineri mi kastediyorsun diyor. Öf tamam anladık kelimelere bu kadar takılmanın lüzumu yok. <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz gibi olsun veteriner. Evet. düzenli götürecek misin bakalım diyor. Bu sefer anne düşünmeye başlıyor. Çünkü bir yandan e, düzenli olarak veterinere götürmek demek bir masraf. E tabii. E, o masrafları ne kadar olacağını düşünmeden edemedi diye anlatıyor burada. İşte tırnak bakımı, tüy bakımı... Aynada çıkıyor, bakıyor kendisine. İşte egzersizler, bir sürü şey var yani. Bir yani, yanda beni neyle besleyeceksiniz diyor. Bir çok önemli konuya gerçekten demişim. Bu biz Urlaya taşındığımızdan beridir bir efsanenin gerçek olduğunu ya efsane değilmiş daha doğrusu yani öyle söyleyeyim. Ee, Urla'da e, o kadar çok cins köpek var ki sokaklarda. Evet. Hani Hep anlatılır ya işte tatileye gidiyorlar tatilciler sokaklarda işte, köpekleri terk edip geliyorlar. Hani bakmak istemedikleri daha fazla. Ee, pişman oldukları e, sahiplendiklerine hayvanları sokaklara atıp insanlar kaçıp uzak bir yerden geliyorlar. Tatile gittiklerini çok yapıyorlar diye. Burada gerçekten sokaklarda çok fazla sayıda cins köpek var. Hepsi başıboş dolaşıyor ve işte e, insanların peşine takılıyorlar, yürüyorlar. Hani Belli ki bir ev hayatları da olmuş değil mi? Yani evet. öyle bir e, anlıyorsunuz bunu zaten. Sokak köpeği diyemeyeceğiniz davranışları var. Ve e, sokaklar dolu. E, Boyoz'un annesi Ece e, bir golden retriever e, yaşadığı evin sahipleri evi satışa çıkardılar. E, Ve gittiler, bir özel nedenle uzaklaşmak zorunda kaldılar gittiler, evlerinden. Boyoz da kaldı. Yani yavrular da kaldı, Ece de kaldı ve çok mutsuz gözle görülüyor bu. Ya evet, dolaşıp duruyor sokla ama bu e, çok rastlanan bir şey. O yüzden bu kitapta e, köpeğin bir mülakat yapması ve sorduğu sorular üzerinden aslında e, hani kendimizi de çocuklar açısından bakarak kendini değerlendirmek oldukça önemli diye düşünüyorum. Yani böylece e, asla... Ee, bakamayacağınız evet. bir canlıyı evinize almazsınız, açmazsınız evinizi. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Ee, yani bir yanda bakış açını değiştiren bir kitap bu. Üstelik çok da e eğlenceli görünüyor. Evet, yani, Sen burada kitabın adını falan hiç söylemedin. Konuşan Köpek. Hı, söylemiş miydin? S söylemiştim. Tamam. Sonları. Mavi Bulut yayınlarından çıktı. Michael Rosen yazmış, Tony Ross resimlemiş. Tony Ross'u e, birçok kitaptan tanıyoruz. Michael Rosen'ın bildiğim kadarıyla e, çevrilen ilk kitabı bu Hı. çocuk kitapları. Daha önce bir yetişkin kitabı çevrilmiş ama e, baskısı kalmamış ama e, bu çocuk kitaplarında ilk kitabı. E, Türkçesi Acer Erdoğan'a ait e, ve Michael Rosen'ın 140 tane kitabı varmış. yani Oo, çok, çok üretken bir yazar. yazar daha önce televizyona BBC'de çocuklar için programlar da yapmış şiir de yazıyor aynı zamanda bu kitapla birlikte iki kitabı daha çıktı yine Mavi Bulut yayınlarından Garklayan Gamze ve Pırtlayan Balık <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunlara yer vermeyeceğim çünkü her birini ayrı ayrı anlatırsak program biter çok eğlenceli iki kitap birdolapkitap.com'da haklarında yazacağım. Çünkü çocukların bayılacaklarını düşünüyorum. Yani içinde kalklamak evet, ve pırtlamak varsa çocukları Eğlenceli, ayrı evet. tutamazsın bu kitaptan. Birinde Gamze adında bir kızın kendi geğirme yeteneğini keşfedişi ve dünyanın <gülüyor> da onu keşfedişi hikayesi anlatılıyor. Yani böyle bir şey gazete manşetleri var işte Gamze'nin keşfedildiği an. Ve ee, televizyondan onun nasıl teklifler geldi işte bir film teklifi bile alıyor. Yani sırf film teklifini okusam şimdi zaten gülmekten devam edemeyiz. Ee, çok da e, absürt bir sonu var. Pırtlayan balıkta da e, yine bir çocuk karakter bir hayvan barınağından balık alıyor. Yani köpek istiyorken balığa e, razı oluyor ve balığın mü müthiş bir yeteneği var. Baloncuklar çıkararak pırlamak e, ve ee, ...hikayenin kahramanı Ezgi onu eğiterek müzik pırtlamasını Hı -hı. <gülüyor> sağlıyor, şarkı pırtlatıyor. Ee, sen kitaplardan bahsetmeyeceğim dedikten sonra kitaplardan bahsettin, gayet güzel. Çok kısa bahsettim. Evet, istersen artık bir şarkı arası verelim, <gülüyor> tamam. programı ikiye bölelim ki ben de bir şeyler anlatabileyim. <gülüyor> tamam, o, o halde e, Don Quixote Broadway'deki e, Broadway'de sahnelenmiş Don Quixote... E, müzikalinden bir şarkı çalalım ondan sonra Don Kişot'ta devam edelim. Now, to thee. I'm his friend. Hear me, heathens and wizards and serpents of sin. All your dastardly doings are past. What a holy endeavor it is now to begin. And virtue shall triumph at last. Açık Radyo'da çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor Don Quixote'la devam ediyor evet, Hazır Don Quixote dinlemişken bir Broadway müzikalinden Don Quixote müzikalinden Bir parça dinlemişken Mançalı Don Quixote'la devam edelim Bu kitap Sarı Gaga yayınlarından çıktı Kitabı uyarlayan Carlos Ravieo Resimleyen de Javier Zabala Türkçe'ye çeviren de Tolga Tunç ee, kitabın önemli bir özelliği var. Bu bir resimli kitap. Ee, fakat resimli kitap olmasının yanında bir özellikle piktogramlı hikaye olması. Hmm. Yani resim yazılı bir e, kitap. Hikaye resim yazıyla da e, anlatılıyor. Resimli olmasının yanında. Nasıl yani resim ee, yazılı? Şöyle, e, resimli kitaplarda resim ve metin bir arada bulunur. E, bunda resim var. Metin var. Metnin içinde de bazı sözcükler resimle ifade edilmiş. Hmm. Yani piktogram kitap olmuş. Şifre çözüyoruz yani. E, şifre çözüyoruz, bir tür oyun oynuyoruz, tahmin yürütüyoruz. E, sözcüğü tamamlamaya çalışıyoruz vesaire. Tabii burada yardımcı olan görseller var. <gülüyor> e, eğer e, takılırsak da, metni okumakta zorlanırsak da e, arka kitabın arkasında bir sözcük bölümü var. Bütün piktogramların sözcük karşılığı e, veriliyor. Eğer e, sözcük çoğul olarak kullanılmışsa yani kitap değil de kitaplarsa eğer yan yana iki kitap kullanılıyor mesela piktogramda. Dolayısıyla hani o da e, büyük bir zorluk değil ama mesela tulum piktogramı yan yana üç tane üç nesnenin çiziminden üç tulumun çiziminden oluşuyor. Demek ki tulumlar demek için yan yana altı tane görmemiz gerekiyor gibi <gülüyor> böyle eğlenceli, e, keyifli bir e, anlatımı var kitabın. E, Anlat yani hikaye ettiği konu da çok önemli. Mançalı Don Quichot, işte 17. yüzyıl başında yayınlanmış çok önemli bir kitap. Cervantes'in yazdığı İspanyol edebiyatının sanıyorum hani en önemli. Tabii e, bütün edebiyat eserlerinden birisi. En evet Çağdaş romanın Tabii. başlangıcı olarak evet. kabul ediliyor. Özellikle işte Don Quichot'un e, Hani bir tür anarşist, bir tür nihilist tavırları yüzünden hani gerçeği, e, hayal dünyasını gerçeğe e, tercih etmesi ve onun üzerinden dünyayı algılması Aha. vesaire gibi e, nedenlerle. Neyse o konuyu geçeyim ben şimdi. <gülüyor> Önemli olan bu elimdeki kitap. Piktogramlı hikaye. E, kitap e, önce bir e, nasıl denir sunumla başlıyor. Mançalı Don Quixote kimin yazdığından bahsediyor işte e, Cervantes'in e, İnebahtı Savaşı'nda işte e, yaralanması bir elini bırakması ve e, adının bundan sonra İnebahtı Çolağı olarak e, anılması esir düşmesi e, işte e, ve Don Kişot'u e, yazmasından söz ediyor bu kısa bir e, bölüm Cervantes'i bize e, sunuyor ve ardından e, Don Kişot'un öyküsü başlıyor işte Don Quixote tabi burada bu arada çok önemli bir e, çok çok önemli bir cümle var e, aslında Don Quixote'un yani ön, çok çarpıcı ve e, beni her zaman şaşırtan e, yanlarından bir tanesi bu şöyle derler ki çok okudu az uyudu İşte bu yüzden deli oldu hmm. e, bu çok benim daha önce de rastladığım bir görüş yani Don Quixote Tu, okuduğundan emin olmadığım insanların ya bu kadar okuyup kafayı mı yiyeceksin ne yapıyorsun falan gibi <gülüyor> e, tavırlar gösterdiğine şahitlik ettim. Dolayısıyla hani bu hani şu şey var ya tırnak içinde söylüyorum ben evrensel diye bir şey evrensel bir şey oluyor ya hani Aha. insan yapınca hani sanki öyle bir değişmiş gibi geliyor bana. Yani bazı insanlar e, böyle düşünüyorlar gerçekten galiba. Don Quixote da böyle bir tip çok okuyor ve... Ee, şövalye maceralarını e, seviyor. Şövalye maceralarını okuyor ve bir gün e, bu okuduğu maceraları gerçekleştirmek, bu maceraları yaşamak isteğiyle hı hı. E, hazırlık yapmaya başlıyor. E, i̇şte şövalye olmayı kafaya koydu diye bir cümle var mesela. Başında bir tane şövalye çizimi var. Resim var hı hı. önce. Sonra işte e, burada bir mesela bu mesela tanımlaması zor bir piktogram. Evet. Ama bu patikalar anlamına geliyormuş. Aha. İşte patikalar artık onu bekliyordu. Ee, çekmeceler arandı tarandı. Bu ilk sözcüklerin hepsi resim. Ee, bu ıvır zıvır anlamına geliyormuş. Burada bir takım nesneler yani yan yana dizilmiş. Ben ıvır tencere tava diyecektim. İşte te ıvır zıvır <gülüyor> kapkacak ortalığa saçıldı. İşte kılıç kalkan kuşandı. Mesela kılıç Aha. da kalkan da birer piktogram resim olarak var burada. İşte şapka buldu, miğfer yaptı. Şapka ve miğfer birer piktogram. Ee, ondan sonra, şu da mesela çok zor piktogram. Evet, kesik anlamına gelmiş Eğik bükük, kesik biçik, yamalı dökük de işte yamalı ne bunda yırtık, yırtık dökük, de olsa, dökük de olsa. Mesela bu yırtık ve kesik çok zor piktogramlar. Bunlar e, hani tahmin etmek çok güç. Evet. E, işte miğferi, şapkayı ta, ta, e, görünce, görünce hemen tanımlayabiliyoruz ama mesela kesik işte kırık onlar zor i̇şte arkaya dedi de fevaz sözcüğe baktırması tabii, kolaylık tabii. Ama bu, bunu, bu zorluğu kötü bir şeymiş gibi söylemiyorum yani Aha. bu bence çok iyi bir şey çünkü bunun üzerinden düşünmek ve evet. bir süre onun ne olduğunu bulmaya çalışmak bir sürü yerleşmiş deyişi deyimi zihinden geçirmek Aha. onları buraya koyup a oldu olmadı diye düşünmek çok önemli de bir dil çalışması evet. aynı zamanda o yüzden bunu kötü bir şey olarak söylemedim. Bunları tanımlamak zor ama bu zorluk iyi bir şey. Ee, bu tahmin yürütme oyunuyla bayağı bir e, yarar sağlayabiliriz dil açısından. Ee, i̇şte e, sonra e, yine devam ediyor. Mesela burada bir e, işte bir de sevgilisi olmalıydı diyor. İşte bir kadın çizim var, elinde bir kova taşıyor, önünde bir önlük var vesaire falan. Hani buradan şeyi anlıyoruz. Hizmetçi idi aslında. Yaşadığı yerde bir işte bir grup ev var, kasaba. Ama e, işte bir Sonra birdenbire kılığı değişiyor. İşte saçı topuzlu. Böyle şık bir elbise giymiş. Elinde baston var falan. Hanımefendi olu verdi bir anda. Hanımefendi piktogram hmm. olarak gösterilmiş. Ee, ve işte daha bir sürü e, resimle e, bir sürü sözcük bazı resimler tekrarlandığı için bir süre sonra zaten evet zaten çok onları okumak kolaylaşıyor ok okuyorsun değil mi evet. çok kolaylaşıyor ama bazılarını işte sonuna kadar kitabın var bu durum ee, bazılarını gerçekten tahmin etmek için ciddi bir çaba harcamak gerekiyor Hı -hı. bulmak için ciddi bir çaba harcamak gerekiyor ama sonunda e, bir kere kitabı baştan sonra okuduktan sonra okuması çok kolaylaşıyor evet. e, bunu bu tabi aynı zamanda şu açıdan çok önemli e, bu işte yeni bir şey e, bizim için yepyeni bir oyun evet. öyle düşünebiliriz yani bunu e, birçok bildiğimiz öyküyü sağdan soldan e, kesilmiş resimlerle ya da işte çizdiğimiz resimleri ekleyerek metnine hmm. anlatabiliriz gayet güzel e, kitaplar oluşturabiliriz bu şekilde öyküleri uydurup bu şekilde anlatabiliriz evet. Ya yani bir sürü kapı açıyor bir sürü bitmeyen e, sonu gelmeyecek türden etkinlik öneriyor kitap bize üstelik de anlattığı mançalı donkişot yani evet. bu e, kitabın adı zaten Mançalı Don Kişot. Hikaye de o ve çok da güzel anlatıyor Mançalı Don Kişot'un hikayesini. E, hani şu kitap özeti arayan arkadaşlar var ya... her Yaz tatili sonunda ve her yarı yıl e, tatili sonunda sürekli bize e-mail yazıp e, ne olur şu kitabın özeti var mı filan diye yazan genç arkadaşlarımız <gülüyor> bu kitabı Don Quixote özeti arıyorlarsa okuyabilirler. E, daha iyi bir özeti olamazdı herhalde. Evet. Resimler de çok güzel. Evet resimler de çok güzel. Buçluğu bu çok hoşuma gidiyor benim. Evet bir, e, fonda genelde tanımsız bir zemin var yani sonsuza giden bir e, Hı -hı. zemin var. Onun üzerinde çoğunlukla renk lekeleri olarak e, bu resimler çizgi de var. Ama renk lekeleri daha baskın evet. geliyor. Çizgiler biraz yardımcı gibi görünüyor. Bir de Cervantes anlatıyor ya hikayeyi. Yani i̇lk başta Cervantes var ve onun öyküsüne geçildiğinde bir kağıdın üstünde yazılarak evet. anlatılmaya başlanıyor. Resimlerde de mürekkep desenleri çok kullanıldığı için evet. sanki bir yandan anlatıcı vermiş, <gülüyor> evet, Oraya çizivermiş gibi bir his yaratıyor bende. Tabii yine bu benim çok sevdiğim şeylerden bir tanesi e, nasıl diyelim oranları bozarak e, hı hı. figürleri vermek. Mesela şu, burada hani bir kedi var. Sosis köpekler vardır yani ya, öyle derler evet. onlara. O sosis, sosis köpeklerin iki katı uzunluğunda bir kedi var mesela burada. Koca kafa Evet koca kafalı. Upuzun kuyruğu da var böyle. Upuzun bir gövdesi var. Çok güzel duruyor evet. burada bu. E, i̇şte Don Kişot'un zaten... E, tipi işte sakalı mesela bir de böyle bir şey var resimlerde işte evet. sakalı mesela bir parça kağıt yırtılmış iki satır yazı var üzerinde e, o hatta bu yazının e, bir satırı Japonca e, ondan sakal yapılmış. <gülüyor> İşte o sakal olarak. Evet kolajlar da e, kullanılmış. Çok keyifli e, dolayısıyla görsel olarak da çok keyifli bir kitap ortaya çıkmış. Ama da piktogramlar çok önemli ve piktogramları metnin içinde kullanma fikri evet. e, bence çok önemli. Bunun üzerinden metni okumaya çalışmak ve e, aslında bu yöntemle bir ifade geliştirmek, bunu bir bu ifade aracı olarak kullanmak sonradan da bu kitabın üzerine e, bence çok başarılı. evet. Ve iyi bir e, yöntem. E, dolayısıyla kitabı birçok açıdan çok beğendim, çok sevdim. E, tekrar kimin e, yazdığını, hangi yayınevinden çıktığını söyleyeyim. Sarı Gaga yayınlarından çıktı. Ha bu arada e, en iyi hikaye kitabı Mansiyon ödülü almış 2005 Bolonya'da. Hmm. E, böyle bir ödül var kitabın. E, kitabı Carlos Raviello uyarlamış. Resimleyen Javier Zabal'a. Türkçe'ye çevren Tolga Tunç Sarı Gaga yayınlarından çıktı. Mançalı Don Kişot. Çok güzel bir resimli kitap. Piktogramlı hikaye. Evet. Bugün çok güzel kitaplardan söz ettik. Çok eğlenceli resimli kitaplardı bunlar. Gelecek hafta yeni güzel, güzel kitaplarla. kitaplarla yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap için Çocuk Kitabı Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya Kitap Dostu sizin okulu sundu.